يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصبح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد كاز فوزا عظيما ama بعد فإن أصلا قد حديثi kitabullah وخير الهدي Hacı Muhammed صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محذفاتها وكل محذفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة للنار Ama بعد Değerli arkadaşlar Şeyhul İslam Muhammed bin Abdil Vahhab التميمinin kitabü التوهيد atlı تقيمت ذو رساله sizlerle beraber müzakere etmeye, şerh etmeye devam ediyoruz. elif rahimahullah geçen hafta ki işlemiş olduğumuz bapta Aleykümselamun ve rahmetullah. Bizlere insan oğlunun küfre düşmesinin ve dinlerini terk etmesinin sebebinin ne olduğunu açıklamıştır. Hatırlarsanız geçen hafta Ademoğlunun, beşerin küfre düşmesinin, şirke düşmesinin ve allah Teala'nın göndermiş olduğu tevhid dinini terk, et, terk edip bırakmalarının sebebini açıklamıştı. Asıl sebebi neydi? Neydi o arkadaşlar? Salihler hakkında, aşırı... Salihler hakkında aşırı gitmek. Bu aşırılık ifadesi Arapçalara ne şekilde bizler ifade ediyoruz bu aşırılığı? Ne diyoruz? Gulul diyoruz. Yani salih kimseler hakkında ne yapmak? Guluv et etmek, guluv'e gitmek. Yani aşırı gitmek. Koyulan Onlar hakkında koyulan çizgi yine yapmak? Haddi sınırı Aşır. Aşır. aşmak. Ve o dersin şerhinde sizlere İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu Hani radıyallahu anh'ın Ebu'l Hayyacı Yemen'e gönderme olayını aktarmıştık. Ali radiyallahu anh, Ebu'l-Hayyac'a demişti ki, ben seni, beni Nebi aleyhisselatü vesselamın göndermiş olduğu görev üzere Yemen'e gönderiyorum. Orada gördüğün her heykeli, şekil verilmiş heykeli, ne yap? Kır. Yık, kır ve her görmüş olduğun yüksek kabri de türbeyle ne yap? Kır. Yerle bir et, dün Ve Demiştik ki, İnsanların dinde aşırı gitme, guluva düşme ve Allah'a ortak koşma varının altında yatan iki önemli sebepten bir tanesi de iki önemli sebep de budur. Yani timsaller, heykeller şekil verilmiş, insanların suretlerinden alınarak şekiller verilmiş toplar, heykeller ve salih kimselerin kabirleri ve onların türbeleri. Ve Allah'ın rahmeti samda bu zikretmiş olduğum baptan sonra bu zikretmiş olduğu baptan sonra bizlere insanların dinlerini terk etme sebebi olan terk etmelerine sebebiyet veren ve şirke düşmelerine sebebiyet, sebebiyet veren gülümün daha dar bir çerçevede manasını bizlere yapmakta, bugünkü bapta açıklamakta. Yani demekte ki bize Ba bu mace eminet taqlizi fi men abadallaha inda kabri raculin salihin fe keyfa iza Salih bir adam salih bir kimsenin kabri yanında türbesinde kabrinde mezarında Allah'a ibadet eden kişi hakkında gelen şiddetli vaidler, şiddetli yermeler yani, müellif rahimahullah, dikkat ederseniz, bu bapta, guluv'a gitmeyi, insanlar hakkında aşırılığa gitmeyi, biraz daha ne yaptı? Daralttı. Daha özel bir surette bize ne yapmaya başladı, ne yapmaya çalışmaya başlıyor, zikretmeye başlıyor. O da ne? Salih bir kimsenin, mezarında, türbesinde, kabrinde, Allah'a ibadet etmekle ilgili, gelen, ilgili hadisler babı, konular babı. Yani, yani, Hayatta olan salih kimseler evliyalarla ilgili de guluba gidilebilir, aşırıla gidilebilir, hat aşılabilir. Vefat eden, ölen, bu dünyadan ayrılan salih kimseler hakkında da Aleykümselam Allâhu, Aleykümselam Allâhu, Aleykümselam. aşırıya gidilebilir. Onlar hakkında aşırıya gidilmenin, guluba düşmenin birçok neyi vardır? Sureti, şekilli, çeşitli vardır. bugünkü konu ise bunlardan bir tanesi nedir? o kimselerin kabriyanında, türbesinde ne yapmak? Allah'a ibadet etmek. Bu da bir aşırılıktır. Şimdi ilk bakışta belki, ilk duyuşta, kulağımızı ilk ulaşınca bu sözler, şaşırabiliriz. Yani Allah'a ibadet eden, ama salih bir kimsenin kabrinde, salih bir kimsenin türbesinde Allah'a ibadet eden, kimse hakkında gelen ağır eleştiriler, ağır germe, ler babı diye ifade edeceğiniz bu vakta bazıları demiyor ki ne var ki sonuçta bu adam Allah'a ne yapıyor i̇badet. ibadet ediyor ancak ibadet ettiği yer neresi Hı. kabir türbe mezar işte müellif rahim Allah bize bununla ilgili delilleri zikredecek bu vakta çünkü İslam dinini şirk olarak asıl da şirkine yapmıştır nehyetmiş, yasaklamıştır. İnsanları ondan sakındırmıştır. İnsanları ondan korkutmuştur. Tüm vesilelerle, tüm yöntemlerle. Ve aynı şekilde Allah ve Resulü kişiyi, insanları şirke götürecek tüm araçları ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Yani bir insan işin başlangıcında, yolun başlangıcında niyeti salih olsa bile niyeti yalnızca Allah'a ibadet etmek olsa bile, ileriki günlerde onu Allah'a ortak koşmaya götürecek bir yola girdiyse, bu yol anında ne yapılır? Kesinlikle. Kesilir, örtülür, kapanır, tıkanır. Çıkmaz, sokak haline getirilir. Oradan artık yere ne yapılmaz? Gidilmez, yasaklanır, nehy olunur. Yani hal böyleyken, durum böyleyken, ne de siz müellifin de burada dediği gibi فَكَيْفَ اِذَا عَبَدَهُ Kabre gidip, türbeye gidip, mezara gidip, oradaki adama ibadet eden adamın halini düşünün. Yani o türbeye, o mezara gidip, Allah için ibadet eden adam hakkında dahi, bir mezarda, bir türbede, Allah'a ibadet etme maksadıyla oturan, Kur'an okuyan, namaz kılan, adak adayıp da orada bekleyen, yatan, adam hakkında yasak varken, yasak gelmişken, bir de siz bunu, o, o türbeye, o kabre gidip, o türbeye ve o, o, o mezara ibadet eden, orada yatan evliyaya, salih kimseye ibadet eden adam hakkında düşünün. Hali, ne olur? Şimdi, bizlere, müellif rahimahullah, ilk olarak, Ummu Seleme radıyallahu anha, Nebi aleyhissalatü vesselamın eşlerinden, hanımlarından bir tanesi, ki aslında bu hadisi Ummu Habibe ile birlikte zikrediyorlar. Ummu Habibe de biliyorsunuz Nebi aleyhisselamın eşlerinden. Evet. Diyor ki bu ellifü rahimahullah fissahih. buradaki fissahih'ten maksat buhari ve müslim an Aişete, Aişe radıyallahu anhâ rivayet ediyor bunu. Anne umme selemete, umme seleme dediğimiz gibi yine diğer bir rivayette Ummu Habibe ve Ummu Seleme ikisi birlikte zekarat Rasulullah rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem keriseten aleyhissalatu vesselama yani bu hanım efendi eşine kocasına nebi aleyhissalatu vesselama sallallahu aleyhi ve sellem fi ardil habeşe Habeşistan'da görmüş olduğu Habeşistan topraklarında görmüş olduğu bir kiliseden bahsediyor onu aleyhissalatu Vesselam anlatıyor aktarıyor ve ma kihamines suvar içinde bulunan resimler fotoğraflar heykellerden bahsediyor Aleyhisselatü Vesselam hemen diyor ki فَقَالَ اُولَٰئِكِ اَيْ اُمْ O gördüğün insanlar var ya, o topluluk var ya اِذَا مَا تَف۪يهِمُ الرَّجُلُ Onların toplumunda yaşamış oldukları beldede, ülkede bir salih adam, salih kimse öldüğünde اَوِلْ salih الصَّالِحِ yahut salih bir kul abid öldüğünde onlar benao ala kabrihi mesciden. Bu ölen adamın kabrine, mezarına ne barbarladı? Mescit bina ederlerdi. Mescit yaparlardı orayı. Hmm. Vasavru fihi Ve o bina ettikleri yerde o salih kimselerin, abid kimselerin fotoğraflarını, resimlerini barbarlardı, çekerler, koyarlar. Onların şekillerini vererek heykeller, putlar yaparlardı. O mescidin, o caminin işe. Ulai ke şiraru'l halq inda Allah. Peygamber Aleyhisselam işte onlar var ya. Kimler onlar? Süretle onlar. ölen kimselerin kabirlerine mescitler edinenler, mescitler yapanlar. Onlar diyor Allah katında insanların en şerrileridir. Yani bu bahsettiği insanlar dikkat ederseniz salih kimseler ölünce geçen haftaki derste de anlattığımız üzere şeytan onlara gelip aynı hileyi kurup, aynı hileyi oynayıp ölen kimselerin resimlerini, fotoğraflarını ne yaptırıyor? yaptırıyor, çektiriyor elleriyle çizdiriyor ondan sonra kabirlerinin üzerine yapmış oldukları mescidi bunlardan süslendirip, süslettirip birkaç nesil sonra da artık orada yatanlara ibadet ettirir hale geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki muallif rahimahullah فَهَاُولَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ فِتْمَتَيْنِ Aleyhisselatü Vesselam'ın bunlar Allah'ın yarattıkları, yaratıkların mahlukatın en şerlileridir diye bahsettiği kimseler hakkında فَهَاُولَيْ جَمَعُوا بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ Bu kimseler diyor, iki fitneyi de, iki belayı, iki musibeti, iki günahı kendilerinde evinde Nedir o? فِتْنَةُ الْقُبُورِ وَفِتْنَةَ الْتَمَافِيلِ Kabir fitnesi ve insanların heykelleri, fotoğrafları, resimleri fitnesi. Yani şeyden onlara, hatırlarsanız Ali radıyallahu anhun, Abul hayyacı Yemen'e gönderdiği gaye neydi? Biliyor çünkü sahabe. Olayın fıkhını idrak etmiş. Şeytanın oynadığı, kurduğu hileyi hmm. idrak etmiş, anlamış. Onu gönderdiği gaye neydi? Orada gördüğün heykelleri, fotoğrafları yerle bir et. Hmm. mezarlar dümüz et. Bakın yine aynı olay Habeşistan'dan geliyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. <gülüyor> Habeşistan'dan geliyor. Aleyhisselatü Vesselam da onların durumunu Hanım-ı Umm-ı ne yapıyor? A açıklıyor. Diyor ki onların şu anda görmüş olduğun o halleri var ya onlar bir de bu duruma ne yaptılar? Gelmediler. Salih kimseler, ahmet kimseler, iyi insanlar vefat edince, ölünce üzerlerine ne yaptılar? Mezarlarını mescit edindiler. Velevuma anha kalet devamlı müellif rahimahullah yine Bukhari ve Müslim’in rivayet etmiş olduğu başka bir hadisi bize naklediyor. Yine bu hadisi de Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor bizlere. Aleyhisselatü vesselamın hanımlarından en sevdiği hanımı Ayşe radıyallahu anh'a Nebi aleyhisselatü vesselamın biliyorsunuz son günlerinde vefat etmeye yakın olan o günlerinde aleyhisselatü vesselamın peygamberin evinde yatıp kalktığı ve onun evinde vefat ettiği hanımı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın son anlarını, bu dünyadan göçmeden önceki son anlarını, son hallerini gören ve bu ümmete bizlere ne yapan? Aktaran bir kimse. Ebu Vekir Radıyallahu Anh'unun kızı. Diyor ki bize Ayşe Radıyallahu Anh Lema nuzile bi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Aleyhisselatü Vesselam'a ölüm gelince diyor ki hadisin şarihleri ölüm meleği gelince biliyorsun ne diyor Aleyhisselatü Vesselam da ölüm meleği kendi, herkese geldiği gibi Ta'fık yetrhu khamisatan lehu ala majihi Aleyhisselatü Vesselam ölümün sekeratı var biliyorsunuz ölümün insana vermiş olduğu bir kendinden geçirme olayı olarak açıklanan bir sekerat insanı kendinden geçiriyor ölüm ölümün gelişi. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah tarafından imtihana ve belaya bizlerden kat kat fazla düşer olan bir insan. Bir kimse. Biliyorsunuz Muhale Müslimleri rivayette Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İnni u'aku kema yu'akur racula el minkum Ben diyor sizlerden iki adamın hasta olduğu gibi, ateşlendiği gibi hastalanır ateşlenirim. Yani bizden birisinin ateşlenmesinin iki katı kadar. Ateşin ya yani Ölüm anı da şiddetli Aleyhisselatü Vesselam'ın. Vesselam. Bu durumda ölüm meleği gelince ona tafika yatrahu hamisatan lehu ala vecihi. Yüzüne çizgini böyle bir kumaş bir bez parçası örtüyor Aleyhisselatü Vesselam. Ölümün sancısı var. Ölümün ağrısı var. Sekeratı var. Yüzüne kumaşı örtüyor. Bezi örtüyor. Fakat bir her keşif sıkılınca daralınca çünkü yani ölüm anı, aynı hal üzere durmuyorsun. mu? Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor kaldırıyor bir şeyi o bez parçası o kumaş parçasını kaldırıyor geliyor gidiyor bayılıyor konuşuyor. Ve o vakıda bu durumdayken Aleyhisselatü sallam diyor ki La antullahi ala Yahudi ve Allah Yahudi ve Hristiyanlara <gülüyor> lanet etsin ne lanet etsin? Allah, Allah, Allah, Allah. onları rahmetinden Uzaklaştır. uzaklaştırsın. uzaklaştırsın, uzak eylesin. Cennet’e sokmasın onları. Cennetinden uzak eylesin. Niye? Ve Allah diyor ki aleyhissalat etsem enbiyâihim mesâcid. Zira onlar Peygamber. peygamberlerinin, kabirlerini <gülüyor> peygamberlerinin kabirlerini mescitler edindiler. Peygamberlerinin kabirlerini mescitler edindiler tabi Aleyhisselatü bu ümmeti olan şefkatine, rahmetine bir bakın. Yani ölüm anında kendinden geçmiş durumda gidip gelme halinde sekarat ölüm ağırlığı üzerinde ve yine de ümmetini düşünüyor. Yine de ümmetine son vasiyetini veriyor. Diyor ki dikkat edin yani Yahudi ve Hristiyanlara Allah lanet etsin. Tabi biz bu lanet etsin ifadesini iki türlü de anlayabiliriz. Arapçada bu iki. Bu iki türlü de anlaşılabilir. Birincisi du'a olarak Allah Yahudi ve Hristiyanlara yapsın? Lanet etsin. Diye anlayabiliriz. Diğeri de haber olarak. Ne demek haber olarak? Allah, ve Yahudi, Allah Yahudi ve Hıristiyanlara lanet Etmiş. etti. Etmiştir. İki türlü de anlaşılabilir. Ve ikisi de nedir? Doğrudur. İkisi de doğrudur. İki türlü de anlamak sahihtir. Yani ümmeti uyarıyor. Gavudi ve Hristiyanlara lanet edilmiştir. Ve onlara Allah lanet etsin. Zira onlar peygamberlerinin kabirlerini mescidler edinirler. Alimler diyorlar ki yani mezarlar, kabirler nasıl mescid edinir? Bu ne demek? Yani sadece akla gelen, ilk akla gelen şekliyle mezarın üzerine bina yapıp orayı mescid edinmek mi? Yoksa daha geniş manasıyla mescit olarak yani namaz kılınan yer olarak kabul edip bir insanın gidip bir, bir kabirde bir mezarın yanında namaz kılması da oranın mescit edilmesi sayılır mı? Her ikisi de doğrudur. Her ikisi de mescit edilmiş, mescit yapılmış sayılır. Yani ne demek? Eğer bir insan, bir topluluk, bir mezarın üstüne, bir türbenin üzerine bina yapıp onun üzerine namaz kılıyorsa o mescid, orayı mescit edindiyse, cami edindiyse, beş vakit namazını orada kılınıyorsun veya hangi dinamaz orada kılınıyorsa namaz bir orayı, bu lanet onunla var, kapsar. kapsar. Bu en geniş manasıyla, en bilinen manasıyla ki bu zaten günümüzde var olan bir davranış biçimi. çok cami var ki, camiye giriyorsun, giriş katı kabir, türbe, üst katına daha bulmuş, hemen bina oturtulmuş, geniş bir şekilde insanlar orada beş vakit namazını girip kılıp çıkıyorlar. Bu lanet bunu kapsar mı? Kapsar. Ve bu şekilde yapılmış. Yani önce mezarın olup sonradan üzerine kabrin, sonradan üzerine caminin yapıldığı, kurulduğu, bina edildiği camilerde, mescitlerde namaz kılmak caiz değildir. Namaz diyorlar, alimler batıldır. Bir de daha değişik bir manası var bunun. Daha dar bir manası var. O da ne? Bir insan gitti kabre mezarlıktan herhangi bir mezarl mezarlığa girdi. Kocasının, şeyhinin, efendisinin kendilerinin ifade ettiği şekilde mezarının yanında seccadesini serdi. Var internette. Adam fotoğraflarını yayınlıyor o şekilde. <gülüyor> Orada Allah için iki rekat navaz kıldı. Bu kimse de oraya ne edilmiş oldu? Mescit edilmiş oldu. Ve bu şekilde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın etmiş olduğu lanete kapsamış oldu, uğramış oldu. O rahat onu kapsamış oldu. Böyle bir amel, böyle bir fiil işlemiş oldu. Bu kimse. Yine İmam-ı Müsli'nin rayet etmiş olduğu bir diyor ki Aleyhisselatü Vesselam La tusallu al kumur. Kabirlere doğru ne yapmayın? Namaz kılmayın. İlim ehli diyor ki kabirlere doğru namaz kılmak da oralarına yapmaktır. Mescid edilmektir. Çünkü bu da ne olmuş? Yasaklanmış. Yani kabire doğru bir insan ne yapamaz? Namaz kılamaz. Eğer gördük ki bir cami kabrinin üzerine yapılmış. Mezarların üzerine kurulmuş. Burada şer'an dini hüküm nedir? Kabri mi çıkarmak yoksa mescidi mi yıkmak? Mescidi meşcidi yıkmak. Çünkü buradaki mescid, cami ne yapılmış? Sonradan Sonra yapılmış. Ya. Orası mezarlık, mezarlığa, cami Hı. yapılmaz. Aleyhisselatü Vesselam, rivayette ne diyor? Kab kabristan'da ve banyoda, tuvaletlerde ne yapmayın? Namaz kılmayın birçok ilim, ilim ehli, hadi sahasen görüyoruz. İlim ehli onun Namaz kılınmayacak yer iki yerdir. Banyolar, necasite olan yerler ve kabirler. Helalar, tuvaletler. Eğer caminin içine sonradan kabir sokulduysa buradaki hüküm nedir? Kabir, kabir. kabir ne lazım? Oradan çıkarılması lazım. Diyor ki, devamlı yuhazzinu masana'u Aleyhisselatü vesselam bu şekilde ölüm anında Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin derken bundan sahabe anlıyor. Diyor ki Yahziru ma sanu. vesselam Yahudi ve Hristiyanların yaptığı bu eylemden dolayı biz Müslümanları ne yapıyor? Hı -hı. Uyarıyor, tahzir ediyor sakın diyor. Ve vesselam bunu söylemeseydi bu uyarılarda bu uyarılarda bulunmasaydı Le umrize, umrize kabruhu. Kabri ne yapılırdı? Diyor ki dışarı çıkarıldı. Alimler diyor ki yani gidip bakiye gömülebilirdi mesela. Sahabelerle birlikte. Ki başka bir rivayet de var, başka bir sebep de var. Aleyhisselatü Vesselam rivayette diyor ki hadiste peygamberler öldükleri yere ne yapılırlar? Gömülürler. Güya anne o kışıya en yutta kada Ancak Nebi Aleyhisselatü Vesselam kışıya ne yaptı? Korktu. Endişe duydu, korktu. Neyden? En yutta kada Kabirinin mes mescit mesjid edinilmesinden mesjid edinilmesinden korktu. Bu hadisi güya anne o xüsyede olarak okuyabiliriz. Hadis Arapça kurallarına göre ki alimler okumuşlar. Ne fark var arasında? Güya anne o kışıya. Burada korkan kim? Endişe duyan? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Huşiye olarak okursak, korkan, endişe duyan kimler? Sahabeler, ashab. İki türlü de okuyabiliriz. Ve iki türlü mana da sahih. Birisine göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam korktu, endişe duydu bu eylemden, böyle yapılmasından. Diğerine göre sahabeler. Mesela sahabelerin dönemine baktığınız zaman, onlar döneminde daha Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu uyarılarının dikkate alındığını görüyoruz. Daha o dönemde duvarların örülmeye başladığını görüyoruz. Ömer İbni Abdülaziz Medine valisiyken Medine valisiyken onun döneminde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin dışına ikinci bir duvar daha örülüyor. Kuzey tarafından. Mescid-i Nebevi'ye gidenler bilir. İmamın namaz kıldığı yani kıblenin olduğu yön güney. Aynı bizim Türkiye gibi. Medine'nin kıblesi Türkiye'nin kıblesiyle aynı. Yani güney. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı selamlamaya gelinirken orada demirlikler vardır. O yön. Yani kıbleye doğru bakan yönü, kabrin yönü güney. Tam tersi yani namaz kılanların namaz kılanların karşısında o gözüken parmaklıkların olduğu orası ne? Hangi yön? Kuzey. Kurtubi ve diğer ilim ehli zikrediyor ki Ömer i̇bn Abdülaziz Valiliği döneminde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin kuzey tarafına ikinci bir duvar daha örülüyor. Neden ikinci bir duvar daha örülüyor? Kimse gidip de orada ne yapmasın diye? Namaz kırılmasın. Namaz kırılmasın. Kimse orayı mescit edilmesin. Orası mescitten sayılmasın diye. Hatta arkadaşlar ilginçtir. Oraya örülen duvar şöyle düz bir duvar değil. Üçgen bir duvar örüyorlar. Yani sağdan ve soldan meyilli üçgen bir duvar. Niye bunu yapıyorlar? Ya, kıblesi, kimse kıble, ka, şey kimse kabre doğru direkt ne yapmasın diye? Soft. Yölemesin evet. diye. Yani düşünün. Şöyle bir duvar örüldüğünü düşünün. Üçgen olarak ucu sivri. Tamam mı? Kimse ne yapamayacak? Namaz kılmak isterse, <gülüyor> kabre doğru yölemeyecek. Çünkü Niye? yamuk durması lazım ki kabre doğru dönemse bu sefer kıbreden yüzünü olmuş olacak? Çevirilmiş olacak bakın. O zaman o dönemde yapılan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın korktuğundan dolayı diğer yani bir ayet diyor ya la teç'al kabri ve senen yu'bet kabrimi ibadet olunan ibadet edilen bir vesene puta ne yapma? mezara, kabre Çevir. çevirme duası var. Ve Allah Teala onun bu duasını kabul ediyor arkadaşlar. Daha sonradan üçüncü bir duvar örülüyor. Bu şekilde günümüze kadar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri bazılarının iddia ettiği üzere aksine bazılarının iddia ettiği aksine ne dışarıdan gözükebiliyor ne penceresi var ne birileri kolayca girip, içeri girip orada namaz kılabiliyor. Tam tersine şu ana kadar duvarlarla örülmüş, üç tane duvar olan ve onun dışında demir parmaklıkların olduğu bir yer. Ve Aleyhisselatü Vesselam 'dan sonra sahabeden itibaren ne yapılmış? Özen gösterilmiş ki insanlar burada gelip namaz kılmasın. kılmasın. Burada namaz kılmasın. Ama belli bir süre sonra kabrin kuzeyle güney tarafına doğudan giden taraf yani Ravza değil. Bilenler bilir. Yani Ravza batı tarafı oluyor kabrin. Batı tarafı oluyor. ...sol tarafı ne yapılmış? açılmış ki... ...birine ne yapabilsin orada? Tavaf etsin, dönsün. İşte bunu biz gözümüzle gördük. Yani yakalanan bir çok adam gördük. Adam diyor ki bırakın beni dördüncü turdayım, altıncı turdayım, az diyor. Şu son... ...on yılda kapatıldı, tekrardan orası yine kapatıldı. Bu sefer insanlar dış kapıdan çıkıp, mescidin dış kapısından çıkıp... ...uzaktan böyle dolanarak yine ne yapıyorlar var? Tavf edenler var. Evet. Yani yakalanıyor mu insanlar görüyorsun? Bırakın namaz kılmayı tavf ediyorlar. <gülüyor> bu kadar tedbirler alınmasına rağmen. Bu elif rahimahullah devamlı diyor ki ve li muslimin an cundub idna abdillah kal semi'tun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kable en yemute bi khamsin cundub idna abdillah diyor ki nebi aleyhissalatü vesselam ölmeden beş gün önce duydum diyor taze yani. Ya bu dünyanın ayrılmadan önce insanın biliyorsunuz söyleyeceği, konuşacağı şeyler nedir? Önemli şeylerdir. İnsan artık hastalanmıştır. Ağrıları artmıştır, sızıları artmıştır. Dünyada ayrılacaktır. Aleyhisselatü Vesselam da beş gün önce bir tavsiyede bir vasette bulunuyor, bir haberde bulunuyor. Diyor ki enni اَبْرَعُ اِلَ Ben beni olduğumu ilan ediyorum, uzak olduğumu ilan ediyorum diyor. Kimlerden? Ben Yakune Kum Halil. ya ben diyor, sizlerden birinizi dost edinmek, Halil edinmekten Allah zinirim. Halil kelimesi arkadaşlar, hulle kelimesi, sevginin kalbe tamamen girip işlemesi demek. Yani öyle bir sevgi, öyle bir dost. Yani bir şey değil, normal bir dost değil. Yani Halil ifadesi, biz öyle Halil Ibrahim diyoruz ya. Yani Nebi Aleyhisselatü vesselam diyor bu benim kalbime girmesi mümkün değil. Çünkü ne Allah'ın sevgisi var Allah, peygamberin bu şekilde bu bu manada. Yani halil denmez kimseye. Bu manada bir insana sen benim halilimsin peygamber Aleyhissalatu vesselam diyemez. Allah halilen. Zira diyor Allah beni ne yaptı? Halil edindi. Halil. Tıpkı İbrahim'e halilen İbrahim Aleyhisselam'ı halil edindiği gibi. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا min اُمَّتِي خَل۪يلًا Ben de şayet ümmetimden bir kabil, böyle sevgici kalbimin derinlikleri ne kadar işlemiş, o derini seveceğim bir adam seçseydim bu ümmetten, kimi seçerdim diyor? لَتَّخَطُوا اَبَا Bekr, Ebu Bekir seçerdim. Ama mümkün değil. Böyle bir kule, böyle bir sevginin, Peygamber aleyhissalâtu vesselamın kalbinde yer, teşmesi yer olmaz çünkü Allah onu halil edilmiş, artık bitmiş. Aleyhisselatü sallam da o der ne? Allah'ı seviyor kalbinin her yerinde Allah Teala'nın sevgisi var. Ondan dolayı İlim behelez zikrediyor İbnu Kayim de bunu zikretmekte. Peygamber Aleyhisselatü sallam habibullah demek onun için bir eksikliktir diyorlar. Habibullah yani peygambere Habibullah ne demek Habibullah? Allah'ın sevgilisi demek. Allah'ın sevdiği demek. Duyur, bu Habib kelimesi onun için yeterli değildir, azdır. Niye? Çünkü o Habib değil, birakisi nedir? Halil. Halildir. Ve Allah-u Teala bütün insanlık içinde, bırakın bütün insanlığı, bütün peygamberler içinde iki kişi yapmış? Halil, Halil edilmiş. Kim onlar? İbrahim, İbrahim Aleyhisselam ve Muhabbet sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden aleyhisselatü vesselam hakkında da ne denmeli? Halilullah. <gülüyor> Allah'ın Allah'ın halili. Ela <gülüyor> ve inne men kana qablekum. Peygamber şimdi aleyhisselatü vesselam haber veriyor. Dikkat edin diyor. Sizden önce bazı insanlar vardı. قَانُوا يَتَّخِذُونَ kubur اَنْبِيَاهِمْ مَسَاجِدٍ Peygamberlerinin kabirlerini mescitlere ediniyorlardı. Oralara gidip namazlar kılıyorlardı. Yani bakın günümüze ne kadar uyarlanılabilecek bir hadis mi? İslam ne kadar garip hale yeniden tekrardan dönmüş. İslam'ın ilk tebliğcisi olan Allah tarafından vahiy ile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem açık açık, alenen sizden önceki insanlar peygamberlerinin kabulleri mescit edinirlerdi. Yani bunu ne demek bu? Demin ki dediğimiz diyor. Yani sadece üzerine bina etmek değil. Oralara gidip ne yapmak? Yani, namaz yani. kılmak, ibadet etmek. Allah için belki de. Namaz kılmak, Allah için <gülüyor> itikafa girmek. <gülüyor> yani Aleyhisselatü Vesselam bunu apaçık söylemiş. Yani bu o kadar açık, İslam'a aykırı bir fiildir. Yani bunun Türkçesi bu, eşittir bu. Sakın yani öyle yapmayın. Bunun İslam'la bir alakası yoktur. Gidip de bir kabrin yanına durup da orada Allah için bir namaz dahi kılmayın. kılmayın. Böyle yaparsanız oraya ne edinmiş olursunuz? Mehdine etmiş olursunuz. Bu sebepten dolayı da Allah Yahudi ve hırsıyanlara zaret etmiştir. Yani bu kadar açıkken dediğimiz gibi adam Dünyayı dolaşmış türbeleri. Şama gitmiş Seyyid-i Zeynep'te. Burada şehitlikte Hindistan'da bilmem nerede türbelerin hepsinde teker teker teker teker gitmiş. Kimisinde secadesini yaymış bağdaş kurmuş rabıta yapmakta. Kimisinde tekbir almış namaz kılmakta. Kimisinde durmuş tefekkür etmekte. Kimisinde ellerini tabirin demirlerine sürmekte ve bunları fotoğra fotoğraflayıp poz verip bu şekilde ümmete bunu bu şekilde ilan edip sitesinde yayınlamakta. Peygamber aleyhisselatü selam bütün bunları söylerken, bütün bunları söyleyip dururken anlıyorsunuz ki İslam garip geldi. Garip. Garip ne garip değil mi? Ve bu adam ve buna benzer zat ve kişiler bugün hala da çıkıp peygamber sevgisinden peygamberi sevdiklerinden Onlardan başka Peygamberin sünnetine bağlı olanlardan, bağlı olan kimselerin olmadığını ne yapmakta iddia evet. Ama Arablarda bir atasözü olarak söylenen bir şiir vardır. Derler ki: Kullun Leyla. Herkes Leyla'ya bir yakınlık arar. Leyla ile bir akrabalı olduğunu söyler. Felakin Leyla, Leyla la Ama Leyla bunu ne yapmaz, kabul etmez. Herkesin iddiası kabul edilecek bir şey yok. Yani bu hadisler henüz basılmamış el yazması olarak, mahdut olarak eski kütüphanelerin küflenmiş, tozlanmış raflarında gün ışığına çıkmayı bekleyen eserlerin içinde bulunan hadisler değil arkadaşlar. Dünyadaki hemen hemen bütün dillere dahi çevrilmiş bu haliyle Müslümin içinde zikredilmiş hadisler. Daha kalkıp da Nasıl olur da bu hadislerin yanında, bu hadisleri görerek gidersin, kabirlerin yanında namaz kılarsın, rabıta yaparsın, itikafa girersin? Ne biliyor musunuz? Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu hadisleri onlar bilmiyor mu? Biliyorlar. Anlayış bak Diyor ki, Peygamber aleyhissalâhu aleyhi ve sellem bu Yahudi ve peygamberlerinin kabirlerinin mescit edindiklerinden dolayı lanet etmesinin sebebi Bizleri kabirleri mescit edinmekten, namaz kılmaktan yasaklamasının sebebi Allah'a ortak koşmaya götürecek bir vesile olduğundan dolayı değil diyorlar. Peki diyorsun ya ne? Diyor ki oraların necis olduğu oralara ölen insanların öldükten sonra çürüyüp irinlerinin, kanlarının, pisliklerinin toprağa karışıp toprakların da onların kanıyla necis olduğundan dolayı oraların necis bir mekan haline gelip oralarda bu yüzden namaz kılmanın yasaklandığını söylüyorlar. Hadisleri böyle anlıyorlar. Nerede akıl, nerede <gülüyor> yani e, insaf. Yani, niye akıllıydım biliyor musunuz? Niye akıllıydım? Çünkü kendileri aynı zamanda diyorlar ki peygamberlerin kabirleri ne olmaz? Peygamberlerin cesetleri de olmaz? Çürümez değil mi? Peygamberlerin cesetleri çürümez. Bu sebeple de onların toprağa karışacak bir necis şeyleri Yok. yoktur da rağmen kendilerine bir çıkış bulacaklar ya avamı vatandaşı saf Ali amcayı Hasan amcayı kandıracaklar ya ne yapıyorlar bu şekilde teviller bu şekilde zorlama yorumlar ortaya iddia atarak, ortaya atarak ileri sürerek insanları bu şekilde kandırmaya çalışıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam bir şekilde söylemiş. Kabirlere doğru namaz kılma. Sizden öncekiler peygamberlerinin kabirlerini mescit dinirlerdi. اَلَا فَلَا تَتَّقِذُ Kubur مَسَاجِبٍ Sakın ha Peygamberimiz. Sizler de sakın ha ve sakın Peygamberlerin, kabirlerin mescid edinmeyin. فَاِنِّي <gülüyor> Ben sizlerin böyle bir şey yapmanızı sizlere kesinlikle ne yapıyorum? Ne ediyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? <gülüyor> فَقَدْ نَهَا عَنْهُ فِي آخِرِ Vesselam Hayatının son döneminde ne yapmış? Bunu yasaklamış. Bunu söylemiş. ثُمَّ اِنَّهُ لَعَنَا وَهُوَ فِي السِّيَاقِ مَنْ فَعَلَهُ Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne yapmakta? Bu şekilde kabirlerin yanına gidip bu eylemlerde bulunanları haber vermekte, onlara lanet etmekte. Burayı okuyalım inşallah. Evet lanet. Diyor hocam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dinleyelim. Özellikle evet. inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatının son anlarında özellikle bundan men etmiş, üstelik dünyadan ayrılacağı sıra bunu yapanlara lanet etmiştir. Ortada kabir üzerine bina edilmiş bir meslek bulunmasa da kabrin yanı başında Yakınında namaz kılmak, kabirleri mescit edilmenin hükmü ile eşdeğerdir. Evet, burası önemli. Bir daha okuyalım orayı. Ortada kabir üzerine bina edilmiş bir mescit bulunmasa He, da... Yani sen gittin, duydun, dendi ki ya insanlar oraya mescit edilmişler. i̇zl dedi ki işte, insanlar şu kabri mescit edilmişler. Sen de gittin baktın ki ya nerede burada canil mescit? Böyle bir algıya, yanılgıya kapılma mescid edinmek demek sadece bu değil. değil. Çünkü mescid cümle değil. Ardı mescid aleyhsette sanır. Yeryüzü benim için mescid kılınır. Mescid kılınır. Size edilen her yer bu manada nedir bir? Mescittir. Bir adam mezarın yanına gidip namaz kılıyorsa orayı ne yapmıştır? Mescid için. Bakın hala şu ana kadar konuştuğumuz ve mezarın yanına gidip namaz kılan kişi kim biliyor musunuz? Allah için namaz kılan kişi. Daha biz şeye gelmedik. O mezarın yanına gidip o mezardan medet uman. Kalbini ona bağlayan Teveccüh eden, kast eden, korkan, o adama daha gelmedik. Peygamberin Aleyhisselatü konuştuğu, Allah'ın lanet ettiğini <gülüyor> haber verdiği kimseler, kimler arkadaşlar? Oralarda Allah için Oralarda Allah'a ibadet edenler. Oralarda Allahu u Teala'ya ibadet edenler. Yani onların durumu buyken, kalkıp da şimdi öbürkünler hakkında konuşmaya gerek var mı? Evet ama yine de var, evet. Ortada kabir üzerine bina edilmiş bir mescid bulunmasa da kabrin yanı başında yakınında namaz kılmak kabirleri mescid edinmenin hükmüyle eşdeğerdir. İşte Ayşe radıyallahu anh'ın fakat onun kabrinin de bir mescid edinilmesinden korkulmuştur sözleriyle ifade ettiği anlam budur. Zira sahabe tutup peygamberin kabri etrafına bir mescid bina edecek değillerdi. Asıl korkulan bina değil, insanların orada namaz kılmaya kalkmaları idi. Namaz için mekan bellenen yer mescid denilmiş olur. Dahası her namaz kılınan yer mescit diye isimlendirilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta yeryüzü benim için bütünüyle mescit ve tahur, pak tahur. Kılım, evet. tahur pak kılımdı buyurmuştur. Evet. Ahmet'in cehid bir senetle İbn-i Mesud radıyallahu anhler merfu olarak rivayet ettiği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların en şerli olanları kıyamet kopacağı sıra hayatta bulunanlar ve kabirleri mescid edinenlerdir. Evet. Yani bu hadise bizlere en şerli insanları anlatmakta. Bunların ilk özelliği kıyamet koptuğunda hayatta olanlar her insan çok uzun yaşamak ister ama öyle bir dönem gelecek ki insan ne yapmak isteyecek? Ölmek isteyecek. Çünkü ölen kurtuluyor yani. Ölmeyen hayatta olan artık bilsin ki insanların en şerli. Evet. Dikkat çekilen kutla. diğer husus, diğer husus, diğer özellik kim o şerli olan insanlar? Vallazine tak vallazire <gülüyor> ettakidun el kubure mesacid. Kaberleri Mescit edinenler. Bunlar da insanların en şerli Bakın Bu ifadeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleri. Yani onun ırzına, bunun rasp eden, onun malını çalana bizim gözümüzde ne denir? Şerli denir ama bunlardan en şerli daha var. Kim onlar? Hmm. Öyle kabrin yanına gidip sümsük sümsük boynunu büküp seccadesini namaz kılanlar var ya ensesine vurup elimden parasını alabileceğin tipte gözüklenen insanlar var ya bilin ki onlar insanların en şairidir. Bu bize ait bir şey değil arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi ki o da ancak la yentik'u anil heva in huve illa vahyun yuva. O hevasından kendinden ne yapmaz? Konuşmaz. Şimdi burada bazı ilim ehlinden sizlere nakillerde bulunacağım. Özellikle bu konuda Hanefi mezhebi alimlerinin görüşleri ve bu konudaki açık, net ve sert ifadeleri yani dikkat çekmekte. Yani mescid, mezarların, kabirlerin, türbelerin üzerine bina yapmakla ilgili ilim ehlinden ilk dönemden itibaren günümüze dek birçok neler vardır. Nakiller, sözler vardır. Mesela Şeyhul İslam İbn-i diyor ki وَهَذِهِ الْمَسَاجِدُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَىٰ قُبُورِ الْاَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ evil muluki ve gayrihim bu peygamberle de kimselerin kralların mezarların üzerine yapılan binalar türbeler var ya teteayyiru izalatuhâ yehedmin evu gayrihi bu tür yerlerin hedmedilip yerle bir edilmesi farz aynıdır Gereken vacip budur. ve azamimma la a'lamu fihi hilafen Şeyh diyor ki yani bu söylediğim hükümle ilgili olarak la alemu fihi hilafen beynel ulema'il ma'rufin bilinen ma'ruf olan tanınmış alimler arasında bu hüküm hakkında ihtirafa düştüklerini de görmedim, görmedim bilmiyorum. Yani bütün alimlerin görüşü de budur diyor. Bilinen ma'ruf olan, neyle bilinen Kur'an'dan ve sünnete bağlı verilen bilinen dört mezhepten alimlerin görüşü de budur. diyor ki el-adru'i amma butlanul vasiyeti bibina'il kubabi ve gayriha minel ebniya ve Al amvalil kefireti felaraybe fi Tahrimihi. yani bir insanın ardından mezarının üzerine yahut başka birisinin mezarının üzerine kubbe yapılması ile ilgili vasiyet etmesi vasiyetini yazmış mezarın üzerine ne yapın kubbe yapın. Veyahut da demiş ki bununla ilgili paramı ne yapıyorum ben? Tahsis ediyorum. Paramın şu miktarını bunun için kullanın. Diyor ki el-edru'i felâ raybe fî Bunun haram olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur. Kurtubi diyor ki Malik Ali Mehden Neha an yüce al kabru ev yübne aleyhi. Peygamber aleyhissalatü vesselam kabrin küreçlenip Üçseltilmesini ve üzerine bina edilmesini ne yapmıştır diyor? Ve saklamıştır. Biliyorsunuz hadis var. Nerede bu hadis geçiyor? İmam-ı Müslim'de geçiyor bu hadis. Ve bi zahiri hader malik Bu hadisin zahiri, yani ifade ettiği açık hükmü malik ne yapmıştır, almıştır ve bunun haram olduğunu söylemiştir. Ve kerihel bina'e vel cissu alel kubur. Bu sebeple de kabinelerin üzerine kireç yapmak Bugünün ifadesiyle mermer yapmak ve onların üzerine bina yapmayı İmam Malik ne görmüştür diyor? Keli, keli görmüştür. Ne demek keli görmek arkadaşlar? Ha. Çünkü Çünkü. Haram. Eski ıstılahında ıslahında kerahat dendiği zaman aklına ne geliyor? Haram. Haram. Mesela bunu Hanefilerden Hanefilerden İbn-i Hanefilerden, Hanefi mezhebi, mezhebi alemlerinden i̇bn nakleder. Eski mütekaddimin Kerahat dediği zaman bu nasıl bir kerahattır? Tahrim olan, haram olan bir kerahattır. Bazıları bunu alabilir ya bak İmam Malik de ne görüyormuş? Kerim. Kerif görüyormuş. Bunun bir alakası yok. Istilah terim o dönemdeki kerif istilahı neydi? Haramdır. Haramdır. Ki gelecek. Hanefi mezhebinden de nakiller yapabiliriz inşallah. Mesela İmam Zeyra'yı Hanefi alimlerindendir hadisçilerindendir Hanefi mezhebinin. Onun Kenzü'de Kaik'e Kenzü'de Kaik adlı bir kitabı yapmış olduğu bir şerh var. Tebyinul hakaik şerhu Kenzü'de Kaik Meşhur bir kitap Hanefi mezhebi talebelerinde bilinen bir kitaptır. İmam Zeyla'yı diyor ki bu şerhte Ve yukrehu en yugna al kabri Kabre bina etmek gerif görülmüştür. Yani haramdır ve zekere kadıhan Kadıhan zikretti ki enneu la yücesesul kabru ve la yubna aleyh kabrene kireçle bina yapılır ne de onun dışında üzerine bina türbe yapılır. Yani bu yasaktır. Aynı şekilde İmam Şafi'den de bu şekilde nakiller var. İmam Nevevi Şafi alemlerden Sahih-i Muslim'i şerh eden Alimlerden bir tanesi olan muhaddis alimlerden bir tanesi de Nevevidir. Der ki İmam Nevevi Şerhul Muazzep Şehristani'nin kitabını şerh ederken der ki o kitabında bunlar der haramdır. Aynı ifadeleri Müslimin şerhinde de sahih ede ne yapmıştı? Tekrarlamıştır ve demiştir ki kabirlerin üzerine bina yapmak nedir? Haramdır. Aynı şekilde hambelilerden Ebû Muhammed Abdullah İbni Ahmed İbni Kudame, İbn Kudame diye bilinen sahibi. O da e, demiştir ki: "Lâ yecuzu ittikâdul mesâcid 'alâ'l-kubûr. üzerine mescit edilmek caiz değildir. Le annennebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. çünkü peygamberimiz dedi ki: Allah Yahudîlere ve Hristiyanlara ne yapsın? Lanet etsin. Yahud'da lanet etmiştir." Bunlar tenlerinden bazı nakillerde bulunduğumuz alimler. Bir de özellikle Hanefi mezhebi alimlerinden bu konuda yapılan nakiller var. Çok önemli nakiller bunlar. Bu konuyla ilgili sizlere tavsiye edeceğim aslında bir kitap var. Doktora çalışması bu kitap. Üç cilt. Tabii Arapça, Türkçesi yok. Bunu Arapça bilenler ancak istifade edebilir. Doktor Şemseddin. Afganistanlı vefat etti. Allah rahmet eylesin kendisine genç yaşta. 40 küsur yaşında vefat etti bu alim. Belin Eksinman Üniversitesi'nde doktora yapmış birisi. Doktora çalışması da Cuhud-u ulemail hanefiyye fi iptali akaidil kuburiye Kabirperest akide sahip olan insanların bu akidelerini yerle bir etmedeki hanefi alimlerin çabaları ve gayretleri 3 cilt. Yani 3 cilt doktora çalışması. Ne yapmış bu kitapta? Kendisi bu kitapta tutmuş bütün yeryüzündeki. Yeryüzündeki Türkiye'den de tutun Pakistan'dan da tutun Afganistan'dan da tutun Hindistan'dan da tutun Arap Yarımadası'ndan tutun Hanefi alimlerin ne yapmış? Toplamış, nakillerde bulunmuş. Onların bu konudaki tevhidle alakalı bu konudaki kabirlicilere karşı verdikleri çabaları, gayretleri bu üç cilt içinde zikretmiş. Çok önemli bir kitap. Şimdi bu kitapta ilk başta kendisi şeye yer vermiş. Bazı hanefi alimler var ki hanefilerden sayılıyor bunlarda. Ancak bunların ehl sünnet ve cemaate selefi itikadı olan düşmanlıkları çok açık belli. Bilinen insanlar. Ama kendilerini böyle insanlar arasında Hanefi olarak tanıtıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Kevseri. Cehmi, Maturidi, Kabir, Perest, Kevseri. Diyor ki, makalat adlı kitabında. Yecibu ala evliyâ il fi fî bilâdil İslam. İslam topraklarındaki, Müslüman topraklarındaki yöneticilere diyor şu vaciptir, şöyle yapmaları, şöyle davranmaları vaciptir. <gülüyor> en yumsikû bimeāvilil hedmi baltaları bugünün tabiriyle dozerleri diyor durdurmaları vaciptir nerede çalışan baltaları dozerleri Kabelleri yıkan diyor liyumiluha fî hedmi kubâ bis sahâbetü eymetib din sahabelerin kubbelerini türbelerini ve din önderlerinin Salih salihü'l doğu ve batısında sahabelere ait evliyalara ait kabirlerin onların türbelerinin kubbelerini yıkmakla uğraşan diyor baltaları durdurması lazım diyor yöneticilerin <gülüyor> kimseler <'i> diyor bunu <gülüyor> ve vel ilehim bunların kabirlerinin yanında yapılmış olan mescitlerin mescitleri yıkan bu baltaları diyor durdurması lazım Kubbeleri yıkan, türbeleri yıkan ve bu türbelerin yanına inşa edilmiş meçilleri yıkan, baltalar, dozeler, durdurulsun. Yöneticilerin üzerindeki vaziftir bunu. Ve kubab mülükül İslam, İslam padişahlarının, İslam krallarının diyor türbelerinin üzerinde olan şeyleri baltaları durdurmaları lazım. Ve Ömer ahl İslam'a gayrimiç olup katar. Ve her toprak üzerinde, yeryüzündeki her ülkede bu tür yapılan eylemleri ne yapması lazım diyor? Durdurmaları lazım. Bu Kevseri'nin sözü. Yine Akful Hasan el-Amili el-Iraqi. Bu da Hanefi alimlerdendir ama yani taradan meşhur Ehl-i Sünnet Hanefilerden değil. Bunlar adıyla Hanefi olanlar. İmam-ı Buharî'nin kendilerinden uzak olduğu kimse. O da diyor ki: Keşful İrtiyâk adlı kitapta makine var diyor ki fi binâ el kubur Kabirler inşa etme, türbeler inşa etme ile ilgili anlatıyor ve aleyha ve tacisisiha üzerlerine bina etmek, türbe yapmak ve onları kitlemek ilgili olarak va. Va ve akdi qubab ve bunları üzerine kubbeler yapmak ve amel sunduğu amel oraya böyle yani türbe sanduka. sanduka yapmak bana mimma harramel wahhabiyye bu diyor wahhabilerin haram kıldığı şeylerden bazıları diyor wahhabiler diyor bunu haram kılar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu aubu hadm el kubur ve el kubab alli aleyha ve el bina alli haulaha aubu haza mezar ve kabirlerin üzerine yapılmış kubbeleri türbeleri ve mescitleri yıkmayı vacip görmüşlerdir diyor yani bu, bu kişi de yaklaşık olarak 1371'de vefat etmiş yani bundan hicri olarak, hicri olarak şu anda 1930'dayız, 50 yıl önce. 50-60 yıl önce vefat etmiş. 60 yıl önce vefat etmiş. Bunlar adıyla hanefi olup sanıyla hanefi olmayan, hakkıyla hanefi olmayan alimler. Şimdi bir de gelin isterseniz hakkıyla hanefi olan ailelere bakalım, onlar ne diyorlar? Madem hakkı bulmak istiyoruz değil mi? Yani şimdi bazıları var, öyle diyor yani, Hanefi alimler, bu Vahabileri zaten şey yapmışlar, bu kabirleri yıkmak türbeleri yıkmak, kubbeleri yerde bir etmek Vaviyar mıydı bu şey? Bak ne diyor? Uğraklı, büyük hanefi alim. İki tane, üç tane kendine göre bulmuş, onları kendi itikadını bulmuş, konuşturuyor. E Gel bir de, büyük hanefi alimlere bakalım. Bak Zeyla'yı yeryüzünün doğusuna da gitsen, batısına da gitsen, güneyine de gitsen, kuzeyine de gitsen, hangi hanefi mezhebiyle meşgul olmuş bir adam olsan Zeyla'yı kimdir? Bilir. Muhaddis'dirler. aynı şekilde Al-Berkavi Ahmet Ar-Rumi bizim memşerimiz bu Ahmed Ar-Rumi Türkiye'li Osmanlı alimlerinden Mecab-i Sül-Ebrar diye kitap var. Veliullah Dahlevi, Hintli Ve Subhan Bakş el hindi ve İbrahim Al-Süturi Al-Surti ve Muhammed el muzaffari Ve al Al-Allame Al-Rabati Mesela bunlar kitaplarında çok açık bir şekilde kabirlerin yıkılma, yıkılması gerektiği, üzerlerine bina edilen e, türbelerin, kubbelerin yıkılması, yerle bir edilmesi gerektiğini çok çok açık bir şekilde ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Daha meşhurlarına gelelim. Mesela aynı şekilde İmam İbn Ebil İz Hicci 792'de vefat etmiş bir alim. Bu da aynı şekilde kabirlerin üzerine bina etmenin haram olduğunu söyleyen, böyle yap yapılırsa eğer bu fiilin, bu eylemin laneti gerektirdiğini söyleyen ne yapmıştır? İfadelerde bulunmuştur. Tahavih şerhinde bunu yapmıştır? Kendisi zaten zikretmiştir. E, hemen bu kabirlerin, bu manada bu şekilde bina edilen türbelerin yıkılması gerektiğini vacip olduğunu, vakit kaybetmeden yıkılması gerektiğinin vacip olduğunu kendisi ne yapmış? Zikretmiş. Al sana anefi alim. Aynı şekilde ne diyor mesela? Heh. Yine Hanefi alimlerden Mahmud el-Alusi Mahmud el-Alusi, Iraklı. 1270'de vefat etmiş. 1270 160 sene önce vefat etmiş bir alim. Yine o da diyor ki fe enne zâlike mucivun min allah Teala kabirlerin üzerine bina etmek, mescitler edilmek, Allah-u Teala'nın lanetini gerektirir fanno min afaalil kuffar es geçmiş kafirlerin amelidir bu böyle yapmak ve mezarlıkların sebepler şirk-i billah bu şirke götüren sebeplerden bir tanesidir bu kadar açık konuşuyor. aynı şekilde diyor ki ve tecibul mubadaratu bunları hemen yerle bir <gülüyor> etmek lazım izhiye adaru min mescidirar böyle yapılan mescitler mezarların üzerine türbelerin üzerine kurulan mescitler diyor adaru <gülüyor> min mescidi durardan daha, zararlı. daha zararlıdır, daha değildir. Lenneha usse sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü burada peygambere isyan edilerek, peygambere karşı çıkılarak yapılmış yerlerdir. Lenne velaytu sallam neha Çünkü peygamber buuları yapmıştır. Ne yetmiştir. Böyle yapılmasını bu şekilde yasaklamıştır. Bu da Mahmud el-Alusi. Bunlar yine aynı amca, diyen, baba bu Nu'man el-Alusi var. Bir de Şükri el-Alusi var. Nu'man el-Alusi 1317'de vefat etmiş. Şükri el-Alusi 1342'de vefat etmiş. O da hemen hemen aynı şeyleri ne yapıyor? Bizlere söylüyor. Bunlar da Hanefi alimlerden yapmakla yetindiğimiz nakiller. Yani onlar kendi kitaplarında, kaynaklarıyla, sayfalarıyla sayfa numaraları ile birlikte açık bir şekilde ne yapmışlar? Bunun haram olduğunu söylemişler. Dört meslebin bir alimlerde bu şekilde. Adlarını saydık. Yani İmam Nevi'den tutun da, İbn-i Kudame'den tutun da, İmam Zeyla'yı'den tutun da, Hanefilerden, Kurtubi'den tutun da, yani ümmetin bilinen, tanınan, parmakla işaret edilen alimleri dahi ne yapmış? Aleyhisselatü Vesselam'ın bu söylediği hadisleri doğrultusunda hüküm vermiş, açıklamış. Bunun bu şekilde olduğunu söylemişler. Ama adamlar tasavvuf adı altında, tarikat adı altında, insanlara ne yapmaktalar maalesef ve maalesef? Peygamberin Allah'ın laneti olsun dediği fiilleri İslam'ın aslındanmış göstererek, kabirlere, seferler, seyahatler düzenlen, düzenle, düzenleyerek oraları insanlara mezar, mescitler dinlendirmekteler. Gidiyorlar, orada namaz kılıyorlar. Yani durum bu kadar vahim. İslam garip geldi, garip. Garip gelecek, ne mutlu. Garip, evet. evet. Şimdi faydaları okuyalım, meseleleri okuyalım. Dikkat çekilen konu var. Yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin salif bir kişinin kabri yanında Allah'a ibadet için mescid yapan kimse hakkında söyledikleri ve yapanın niyeti iyi de olsa bunların o kimse hakkında da geçerli oluşu. Çok açık. Yani çünkü bu şirket vesile. Geçen haftalarda defa anlattık. İnsanlar şirke kabirde yatanlara ibadet nasıl etmişler? Bu şekilde, bu kademeli, bu masabaklardan, bu yoldan yürümüşler. Evet. 2. Resmedilen yahut yontulan suretlerin bütünüyle yasaklanması ve bu işlerin ağır şekilde yerindesi. Evet. Yine söyledik bunu. Tamam. 3. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ibret verici tarzda kabirlerin mescid edinilmesini men etmek hususundaki Büyük gayreti ve öncelikle hayatının gelip geçen dönemi boyunca sonra ta ki vefatından beş gün öncesine kadar ve hatta sonra bunlarla da yetinmeyip ruhunu teslim etmek üzereyken bunu tekrar tekrar hatırlatması. Yani 23 sene peygamberlik dönemi var ve bu 23 sene tevhide adanmış arkadaşlar. Tevhid, tevhid, tevhid, akide, akide, akide, itikat, itikat, itikat, aman şirkten sakının, şirkten kork. Bizim de üzerinde durmamız gereken husus bu olmalı arkadaşlar. Şimdi hani bazıları var ki hakimiyet, hakimiyet tutturmuşlar. Allah'ın hükümleri uygulansın. Yani neyi var bunda Allah'ın hükümleri uygulansın diyenler genelde. Yani hırsızın kolu kesesin. Zina eden ne yapsın? Taşlansın. Söyle değil mi? edilsin. Yok kardeşim. Öbür tarafta Allah'a şirk koşan var. E müşrik ne olacak? Onunla ilgili bir şey yok. Yani sen davetini tevhide yapmadığın takdirde, tevhide anlatmadığın şey takdirde, bunlar fasafizo, bunlar buna bağlı. Sen bunu tamamen ideolojik olarak söylüyorsun. Senin bu sözlerin, gerçekten peygamberlerinin daveti yanında hiçbir anlamı yok. Yani bir tarafta şirk koşan var, bunu bırakacaksın, kabirlere gidecek, rabıta yapacak, cebinde şehirin fotoğrafını taşıyacak, ölülerden medet olacak. E bu adam ne istiyor? Bu adam da senin gibi ne istiyor? Şeriat istiyor. E sen de şeriat istiyorsun. Önce kimden başlayacaksınız cezalandırmayı? İç <gülüyor> e Peygamberin 23 sene ilk olarak ve son olarak söylediği veya sakladığı şey ne olacak burada? Durup duracak mı o? Ve bu, bu şekilde Allah'ın dininin hakim olduğunu mu zannedeceksin? Maalesef gençler de bu akımın arkasına kapılmış gidiyor. Hakimiyet, hakimiyet, hakimiyet. Evet, hakimiyet Allah-u Teala'nın hakim olduğunu kabul etmek, dininin hükmelerinin uygulanması gerektiğini kabul etmek tevhittir. Nereden başlanır buna? Tevhidle başlanır? Yani bu öyle yerleşmiş ki sahabelerde Abdullah İkmi Mesud diyor ki Lan ahlif Allahı kâziban, ahabu illeye, men an ahlif bıgırhi Allah'ın adını anarak yalan yere yemin etmek, yani Allah'ın adını anarak yalan yere yemin etmek, başkasının adıyla doğru şekilde yemin etmekten benim için daha iyidir diyor. Birisi ne? Şirk birisi. Bir ha. Tehrik böyle bir şey arkadaşlar. insanlar bu yerleşmedi sürece sen sabah akşam uğraşlar. La ilahe illallah'ın manasını bilmemiş adam. Öğrenmemiş. 20 küsur tefsir yazmış. Hala oturup sorsan, oturtup sorsan, okuyanlara desen ki La ilahe illallah'ın manasını hala hakimi Allah'tan başka kanun koyucu yoktur der. Allah'tan başka yaratıcı yoktur der. ya sen nereye varacaksın buna? Evet. 4. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kabri başında ibadet yapılmasını, kabri daha ortada yok iken saklaması. Yani daha kabir ortada yok, gömülmemiş, daha ölmemiş. Nereye gömüleceği de belli değil. Nerede öleceğini de bilmiyor. Ama buna rağmen bir uyarı var. Bir korku var, endişe var. Evet. Peygamberlerin kabirlerini mescid edinmek, daha önce peygamberlerinin kabirlerinde bu işe kalkışan Yahudi ve Hristiyanların gide durdukları yolun işlerindendir. Evet. Bu yaptıklarından dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudi ve Hristiyanları lanetlemesi. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onları lanetlemekteki gayesi kendi kabri için aynı şeyi yapmaktan bizi alıkoymak istemesidir. Evet, Onlar niye lanet ediyor aleyhisselatü Bizleri bu ümmeti aynı hataya düşmekten uyarmak için. Hangi sebebin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin açıkta bir yerlerde olmamasını gerektirmiş olduğu? Evet, niye peygamberin kabri açıkta bırakılmadı? Çünkü... Bu alışkanlıktan dolayı Peygamber Efendimiz bunu söyledi. Allah Teala resulüne lanet etsin. Peygamberlerin kabirlerini attılar. Mesçide gittiler orada namaz kıldılar. Daha mübarektir. Allah daha iyi kabul eder diye. Bunu uyardığı için sahabeler o, o günden itibaren göz kırpmadan Kimseye göz açtırmadan ne yapıldı? günümüze dek duvarlar örülerek, hatta duvar örmeden ustaları bile hayrete düşürecek şekiller vererek bunu yerine getirmeye çalıştılar. Evet. kabirlerin üzerine mescid inşa etmek ile kabirlerin yanında yakınında namaz kılmanın eşdeğer olup, bu iki işin kabirleri mescid edinmek anlamına gelmesi. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste kabirleri mescid edilen kimselerle üzerlerine kıyametin kopacağı kimseleri bir ve yoldaş kılmıştır. O şirke giden yolu daha ortaya çıkmadan sonucu ile birlikte bildirmiştir. Evet. Peygamberimizin vefatından beş gün önce hutbede bu işi zikredişinde ehli bidatın en şerleri olan hatta bundan öte bazı ilim ehlinin kendilerini 72 fırkanın dahi dışına ittikleri o iki taife red vardır. Onlar Rafiziye ve Cehmiyedir. Evet. Özellikle tamam, özellikle Rafizi fırkası şirkin ve kabirlere ibadetin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Kabirlerin üzerine ilk olarak mescid inşa edenler de onlardır. Evet, yani Rafiziler kim bunlar Zeyd bin Ali. İbn-i Hüseyin, i̇bn Ali. Yani Hüseyin'in oğlu olan Ali'nin oğlu Zeyd. Yani Hüseyin'in torunu Zeyd. i̇bn Ali, i̇bn Hüseyin, i̇bn Ali. Yani peygamberin torununun torunu Zeyd. Bu kimseye rafıziler geliyor. Rafıziler de demek? Rafaza demek. Rafaza, Arapça, Rafaza. Reddeden demek. İnkar eden demek. Karşı çıkan demek. Diyorlar ki Zeyd bin Ali'ye Ebu Vekir ve Ömer'i reddet. Ebu Vekir ve Ömer radiyallahu anh'ı kına. O da diyor ki nasıl olur? Onlarca benim dedelerimin dostu arkadaşı, peygamberin ashabı. Böyle deyince Zeyd bin Ali etrafından hemen o kimseler ne yapıyorlar? Hı. Dağılıyorlar. Ve onu terk ediyor, bırakıyorlar. Rafız ediyorlar. Buna da ne deniyor? Rafzî deniyor terk edenler demek. Ve Şeyh Kulislam diyor ki, işte bunun şia adıyla bizlere sunulan kimseler bunlar. Aslı kulli şer. Bunlar şerrin aslıdır. Her şerrin başında bunlar var. Bunlar diyor ki Şeyh Kulislam ibn mescitlerin yerine mescitleri bırakıp neden inşa ettiler? Mesacid yerine diyor meşahit. Meşhet ne yok meşhet? Şürbe. Onların, onların türbesi biz de türbe diyoruz. Onlar ne diyor bu türbelere? Meşhet diyorlar. Tabii bizim türbeden daha şaşalı. Böyle şeyleri, şepek o demirlikleri şeyden, gümüşten. Kubbeleri altından gidip böyle secdeler var görüyorsunuz. Ben gözümle gördüm. Suriye'de var. Evet. Şeyh Zeynet'in bir yer. Orada böyle secde ediyorlar, öpüyorlar. Bunlar yani bir de e, cehmiler. Kimdir bu cehmiler? Biz Vasitî Şerh-i derslerimizde bunlara da değinmiştik. Bunlar da Cehmi ibn tabi olan, Cehmi ibn peşinden giden kimseler. allah Teala'nın sıfatlarını ne yapanlar? İnkar, i̇nkar etmekle işe başlayıp, allah Teala'nın hatta bütün sıfatlarının isimlerini inkar edip sadece Allah-u Teala var, var diyen kimseler. Hatta tek farklı bir çok farklı kollara ayrılan kimseler. Kimleri var ki mevcut bile diyemeyiz diyor Allah-u Teala. Ne mevcut deriz diyor ne ma'dum. Ne vardır ne yoktur. Vardır dersek diyor, Allah var dersek, mevcut dersek diyor ki var olanlara benzetmiş oluruz. Sükanallah. Ma'dum dersek diyor, yani yoktur dersek diyor, yok olanlara benzetmiş oluruz. <gülüyor> o zaman değişmiyor, hiç şey hiçbir şey kalmıyor. Biz bu tafsiriyle anlattık, <gülüyor> kimdir <gülüyor> bu cehenniler? <gülüyor> o cehennilerden sonra muhtezileler gelmiş, etkilenmiş, değil mi? Bütün sıfatları inkar etmişler, isimleri kabul etmişler. Kellabiye gelmiş, Kerramiye gelmiş, Maturiler gelmiş, Eşeriler gelmiş. Her bir sonraki gelen yeni bir şeyler katarak gelmiş. Yani bunların en yakını kim gibi gözüküyor? Maturidi ve Eş'ariler gibi gözüküyor. Onlara da ehl sünnet ve cemaat sebebi, isim ve sıfatlarda ehl sünnet ve cemaat gibi düşünmelerinden dolayı değil. değil. Sahabe konusunda, sahabe konusunda, Peygamber ashabı konusunda, ehl sünnet ve cemaate muvaffakat etmelerinden dolayı, bazı kişiler tarafından onlara bu isim takılmış. Halbuki onlar bu isme hak edecek itikala sahip değiller allah, allah rahmeti var mı? Yok. İstiva eder mi? İstiva etti mi? Yok. İki gözü var mı? Yok. E nasıl olacak? Ya ehl-i sünnet, ya Buhari, ya Ebu Hanife, ya Müslim, ya Ebu Davud, ya Ahmet İbni Hanbel, ya Darimi. Ve binlerce kişi sayabileceğimiz kişi ehl-i sünnet değilsiniz, ehl-i sünnetsiniz. onlar ehl-i siz. Değilse evet, yani. zıt aynı anda aynı ismi kazanabilir mi? Evet. Değil mi? O yüzden ehli sünnet cemaat asabın yolundan giden Allah'ın isim ve sıfatlarını aynı asabın kabul ettiği gibi peygamberden öğrendiği gibi kabul eden kimselerdir. Evet. Kısaca bunlar böyle rafiziler ve cemiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in son nefeslerinde durumunun ağırlaşmasıyla uğradığı şiddetli sıkıntı anlarıyla imtihan olunduğu. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın halili olmakla ikram olunması ve bu ikramın yüceliği. Evet. Halil iki tane halil var. Allah'ın halil edildiği İbrahim, İbrahim, Halil İbrahim ve Halil Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Halilliğin muhabbetten, Habib oluştan daha yüce bir sıfat olduğunun beyanı. Evet. Habibullah değil. Halidullah. Ya, tasavvufça tarikatçılar Habibullah böyle ilaheyle söylüyorlar. Ayrı eksiklik, yani bize bizim ehl-üsmetler, cemaat olan bizlere derler. Bize vurdukları damganek vahabiler değil mi maalesef. Diyor ki bunlar peygamberi sevmiyorlar. Ya siz bırakın peygamberi sevmeyi, peygamberi sevdiğinizi iddia ettiğiniz lafızlarda bile eksiksiniz. Yani peygamberi bu konuda dahi tam anlamıyla temsil edememektesiniz, ölmemektesiniz. Çünkü neden cehalet, ilim yok. Evet. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sahabelerin en faziletlisi olduğunun açıkça ifadesi. Burada yani işaret edilmesi. O tercüme biraz şey, açıkça <gülüyor> değil. Hadiste açıkça ifade yok. İşaret İşaret edilmesi. Veallif budu bi'al işaratu ila hilafetihi. Hadiste ne işaret var? Ee, Hadifenin. Ebu Vekir. Çünkü en sevgili oysa evet. yerine namaz kılacak vekil o bırakıldıysa bir kadın gelip mirasla ilgili soru sorduğunda peygambere peygambere aleyhisselamın daha sonra cevap vermek için gönderdiğinde kadın eğer kendisini bulamazsam dediğinde peygamberin kadına Ebu Vekir'e sor demesi gibi ve buna benzer birçok şeyden dolayı Ebu Vekir'in ney var hilafetine işaret var. var. Yani sahabenin şeyi var, söz birliği var bu konuda ehl-i ve cemaatin söz birliği var. Bu da yeter de Artar. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedan la ilahe illa ent. Es-sagfirüke